Ekoloji politik. insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayacağım sunan er olmalı çok. Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri, bir ekoloji politik programında daha birlikteyiz. bu programda işte teorik programlarımızın yanında sosyal ekoloji izleyindeki programlarımızın yanında Pratik hayattan, kentimizde neler yaptığımız üzerinden de e, bir takım söyleşiler gerçekleştiriyoruz. E, bu konuda gerçekleştireceğimiz bugünkü söyleşimizin konuğu e, Serpil Kaçaroğlu. Serpil e, bir ekoloji aktivisti ve aynı zamanda kadın hakları aktivisti. Biz Serpil'le aynı zamanda Antalya Doğu Antalya Gıda Topluluğu'nun da üyeleri olarak birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi Serpil sana e, öncelikle hoş geldin. Merhaba hoş bulduk Merol. Şimdi şeyi sormak istiyorum sana süremiz az olduğu için direkt konuya girelim. Valideba korusu gönüllülerini yürüttüğü mücadele üzerinden aslında mahallemizin yaşam alanlarımızın korunmasının ne kadar önemli olduğunu ve bunun içinde bir araya gelmenin ancak bunu engelleyebildiğini gördük işte. Hukukla açılan davalar bunu destekleyebilir ama daha çok fiili olarak orada yapılmak istenen şeye karşı durmak. Biz mahallemizde Şunu istiyoruz e, şeklinde doğrudan demokratik bir hareketle bunun e, ancak önde geçirebildiğini e, valdeba üzerinden gördüm e, Giritli Parkı direnişi üzerinden ne söyleyebilirsin bize e, ve şarampol Mahallesi Bu anlamda nereye oturuyor senin kafanda? Evet yani öncelik ciritli e, parkı kazanımla sonuçlanan bir e, mahalle mücadelesi olduğu için bu e, Her mücadelede tazeliğini ve canlılığını koruyor bana kalırsa ve bir umut oluşturuyor. Çünkü e, Antalya'da merkezde e, belki küçük denebilecek bir mahalle. Genelde e, şu anda e, toplumsal yapısına bakıldığında yoksulların yoğunlukta olduğu bir mahalle mahalleyken e, birdenbire e, kendi yaşam alanlarına Müdahale sonucunda, belediyenin saldırısı sonucunda güzel bir direniş örneği göstermiş, güzel bir örgütlenme göstermiş. Mücadele olarak her şeyden önce umut oluyor. Hepimiz umut olmalı. Validebağ da umut olmalı. Bütün kendi yaşam alanına sahip çıkmaya çalışan herkese umut olacak bir mücadele. Dinleyicilerimizin anlaması açısından şey sorayım Serpil. Tarihini evet. de söyleyebilir misin? Ne zaman olmuştu? 2017 yılının 18-19 Mayıs'ında başladığı hı hı. mücadelemiz parkın otopark haline dönüştürüleceği, yıkılacağı bilgisiyle başladı. 11 Haziran'da belediyenin referandumuyla sonuçlandı ve kazanımımızla sonuçlandı. 2017 yılına gelene kadar da mahalleye yönelik çok fazla ne yazık ki e, saldırı olmuştu. Yani yüzyıllık bir mahalle, Girit göçmenlerinin olduğu bir mahalle ve evet. kendine ait bir kültürel yapısı olan e, oldukça yeşil e, düden ırmağının kollarının geçtiği e, canlı ticari olarak da çok canlı bir mahalleyken 80'lerin sonu ve 90'ların başında mahallenin rantı açılmasıyla e, bitişik nizam binaların yerleştirildiği ...bütün yeşil alanların yok edildiği bir alana dönüştü. Evet. Ee, bu tabii sosyolojik yapıyı da değiştirdi ve... ...gelikli parkı neredeyse e, mahallelerinin bir araya gelip... E, ...söyleştiği, sosyalleştiği, özellikle kadınların sosyalleştiği... ...tek park olarak kalmıştı. E, o açıdan da bizim için çok çok önemliydi. Ayrıca yine e, orada parkta Geritliler Giritli Derneği'nin Geritli kültürüne dair bir küçük bir müzesi de bulunmaktaydı. O da bizim için onun yıkılacak olması da çok önemli. ciddi bir tabii ki tepki yarattı. Hem kültürel açılan hem de tabii ki parkımızın elimizden alınmaması için orada bir aylık bir mücadele verdik. şeyden Referandumdan bahsettiğinde bayağı yüksek bir oranla hayır çıkmıştı değil mi? %90 küsürlerde. Tabii tabii. Yani ben şöyle, süreci şöyle özetleyebilirim. Ee, belki bundan sonraki yerel direnişleri de e, arkadaşlara örnek alması açısından. E, bir, sadece bir kadın e, başlattı. İlk Kıvılcımı o başlattı. Oranın otopark olduğu bilgisini elde eder etmez imza toplayarak, e, pazarda dolaşarak, bu konuda insanları bilinçlendirerek bir günde neredeyse bin tane imza topluyor ve yanındaki iki üç tane komşu kadın arkadaşıyla birlikte Otur. ben de o şekilde bundan haberdar oldum ve e, ardından parkın biz hafta sonu haber aldık pazartesi günü yıkımın başlayacağını öğrendiğimiz anda pazartesi sabah erkenden nöbete gittik ve gelen yıkım ekiplerini e, 4-5 kadın gönderdikten sonra hızlıca bir Nasıl diyeyim? bir kadın örgütlenmesi oldu, çok ilginç bir örgütlenme oldu. Yani nasıl gerçekleşti o? ben şimdi düşünüyorum. Ee, bir anda belediyeye şikayetler yağdı, imzalar daha çok atılmaya başlandı. Telefonlar, e, Facebook grubu kuruldu, WhatsApp grubu kuruldu ve biz parkta pek çok yaşlısından e, gencine e, yüzlerce kadın olarak bir araya geldik ve o şekilde nöbetimiz başladı. Ben de gelebilmiştim de parkta birçok kültürel etkinlik falan da yapılıydı değil mi? Çocuklara tiyatrolar, Tabii. danslar, eee folklor falan değil. bayağı güzel şeyler yapıldı o dönemde. Evet, orada biz mahalleli olarak açıkçası tek bir güdüyle hareket ettik. Parkta bekleyeceğiz, nöbet tutacağız. Eee parkta yıkımı engelleyeceğiz ama bunun yöntemi veya bunun uzun soluklu bir canlılığa dönüştürülmesi eee bizim orada toplanmamızın ardından e, ekoloji aktivisti, bir takım arkadaşların parkta bizi ziyareti önceki deneyimlerinden yola çıkarak bizi aslında forum yapmamız e, bir yürütme oluşturmamız şeklindeki yönlendirmeleri e, bizim orada örgütlenmemizi sağlamlaştırdı. Yani ben bütün dinliştirik bu birlikteliği çok önemsiyorum. Her şeyden önce tabii ki o kamusal alanı kim kullanıyorsa o insanların orayı sahiplenmesi çok önemli. Evet. Ama e, sonuçta bu konuda tecrübesi olmayan insanlar iyi netli orada bekliyorsun ama ne yapacaksın? Yani gece günlerce sürecek bir mücadele söz konusu olacak. Orada bizim e, genç arkadaşlarımız e, ekoloji aktivisti arkadaşlarımız üniversiteli gençler de bize destek oldu. Forumlar yaptık. Onların da desteğiyle çocuk şenlikleri düzenledik bir ay boyunca. Kahvaltılar organize ettik. Orada özellikle mahalledeki kadınlarla gençler arasında çok güzel bir diyalog başladı. Saatlerde süren sohbetler, yemekler. Yani amacımız öncelikle tabii orayı sürekli canlı tutmaktı. Çünkü iktidarlar yani belediye olsun orayla ilgili rant düşüncesi olan hangi kurum olursa olsun o mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Menderes Türel zamanında tabii, olduğunu da belirtelim değil mi tabii, insanlar? Tabii Menderes Türel zamanında ve Menderes Türel kendi e, basın yayın organları aracılığıyla sürekli bize oradaki insanları itibarsızlaştırmaya yönelik sürekli yayın yaptı. İşte evet. Birkaç marzinal olarak söyledi ama e, her, yerde dersin, her yerde olduğu gibi Yani orada mesela benim baston gücü adını verdiğim, parkı çok yoğun olarak kullanan, 65 yaş üstü, evinde belki kliması olmayan, Antalya'nın sıcaklarında parkta kendi yaşıtlı arkadaşlarıyla zaman geçiren bir yaşlı kesim vardı mesela. Parkı kesinlikle terk etmez o kesim. Evet, ben yani ben bastonlarını de, kaldırıp, olmuş. belediye belediye ekiplerine bastonlarını kaldırıp tepki gösteren insanlar. Ardından e, belki torunlarını orada e, gezdiriyordu o insanlar. Torunlarıyla vakit geçirdikleri yerler. Bir de e, bence bu mücadelelere kadınların özellikle çok fazla önde yer alması, çabuk organize olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi özellikle eve hapsedilen ev içi yaşama, çocuk bakımıyla e, ev içi emeğe hapsedilen ve çok fazla e, kamusal yaşam alanı bulamayan kadınların e, yaşam alanıydı o park. Yani çocuklarını okula gönderdiği, e, parkta oynattığı, diğer kadınlarla sosyalleştiği bir alanı belediye almak istedi. Özellikle küçük çocuğu olan veya çocukları okula giden kadınların çok ciddi bir öfkesi vardı ve mücadele gücü vardı. Bu da bence çok dikkat ederdi. Evet, ben, ben bence de bunu... yaşam alanlarını Bu ben açıdan da bakmak lazım yani. Ben de bunu çok önemsiyorum değil mi? Yani mahallede insanların bir araya gelebileceği, sosyalleşebileceği, ekonomik durumlarından dolayı da belki de sosyalleşebileceği yegane alanlardan birisini sen hiçbir Tabii, empati yani. kurmadan ve halka sormadan orayı yok etmeye çalışıyorsun. Zaten kibirli bir şekilde sorduklarında da herhalde %98.2 ile mi ne işte referandumda hayır cevabı alarak aslında biraz evet. da... Ağızlarının payı evet. almış oldular belediyeye. Aldılar. Aa. Aldılar referandumda da e, çok ciddi e, manipülasyonlar da yaptılar. Evet. E, evet. Yani o biz referandum kararı ve zaten bir ilk başarı adımını elde etmiştik. O bize bir güç verdi. Hı -hı. E, ancak yani mücadelelerde Validebağ için de bence aynı şey geçerli olabilir. Süreç uzadıkça E, ister istemez insanlarda biraz e, nereye gidiyoruz? Olumlu sonuçlanmayacak mı? E, veya işte geçenlerde bir belediye orada moloz döktü mesela. Tamamen orada moral bozma yönelik bence bir e, e, eylemiyle belediye evet, yaptığı kesinlikle. bir e, konu. Çünkü moral bozması lazım ki oradaki topluluk dağılsın. Her şeyden o, önce yani orada ve daha... moral yüksek Mayda evet. bağ gönüllülerinin çok iyi bir karşı şey oldama değil mi? O molozları Tabii. tekrar çöp kutusunu yanına götürerek Tabii. belediyeye tekrar paslayıp onlara hani güzel bir ironik bir şey cevap vermiş oldular. Çok Tabii tepsili de olsa aslında orada o cevabı vermek gerekiyor. Evet. Yani bir şekilde biz de orada mesela referandum kararıyla bir geri adım attırdık. Bu hem bize moral oldu sonra da ciddi bir çalışma da yapıldı. Yani bu çalışma Sadece park düzeyinde de olmadı. Yani hmm. biz şunu söyledik, bizim yaşam alanımızı yok edemezsiniz. Yani burası bizim. Belediye başkanları gelir gider, iktidarlar gelir gider ki gitti de sonuçta. Ama bu mahalledeki kadınlar hala orada yaşamlarını sürdürüyorlar. Özellikle yani parklar kadınların gündür sadece park anlamına gelmiyor. Gerçekten orada nefes alıyorlar. Evet. Dayanışıyorlar, dertleşiyorlar. Ve malum sonuçta gittiler güzel güzel gönderdik ee, güzel. ve bunun <gülüyor> yani e, mutluluğunda hep birlikte yaşadık. Hala da tadını çıkarıyoruz açıkçası. ya be, Benim için de çok önemli bir milat. Sen de bunun kayıtlarını tuttun çok güzel bir şey yaptın bence mahallede yaşayan evet. birisi olarak. Ee, Şarampol Mahallesi ve Giritli Parkı mücadelesi diyelim buna. Ve e, şeyi ana hatlarıyla saydık aslında değil mi? Mücadelenin kazanılmasında en önemli etmenler, işte oranın bir e, yaşam alanı evet. olarak sürekli canlı tutulması, etkinlikler yapılması, sadece nöbet Tabii. tutmak değil de bunların herhalde evet. ba başarıda çok önemli payı vardır. Ve muhafır. kadınların e, dirençli duruşlarının kendi Tabii, yaşam alanlarını korumak için. Yani oralar, yaşam, e, oralar canlı tutulduğu zaman, Orada nöbet bekleyen insanlar için de bir moral oluyor. Arkadaşlıklar evet. gelişiyor. Sohbetler evet. ediliyor saatlerce. Bazen sabahlara kadar bazen e, akşamlara kadar o bir bu ve bizim orada mesela belki oraya da gelecektir e, ama ben kısa bir giriş yapayım. Mesela orada bizim gelişen dostluklarımız, dayanışmamız ardından yani bugüne kadar da devam ediyor ve çok hani park kazanımı dışında başka kazanımları da yol açtı. Evet. Ya ben tam, onlara da değinmek isterim açıkçası. Serpil, ben tam da buradan oraya geçecektim. Onu soracaktım. Evet. O, o mücadeleden sonra Şarampol'de ve Giritli Park'ı etrafında ciddi bir örgütlülük oluştu. Ve oradaki insanlardaki evet, evet. empati ve duyarlılık daha çok arttı sanki. Mesela ben Tabii, evet. biraz da programı yapma sebeplerimden biri o oldu. Hani burada bir kültür oluştu. Senden bunu duymak istedim. Ve şeyi gördüm mesela sizin sosyal medya paylaşımlarınızda E, mahallenin temizliğinin yapılması işte e, evet. ondan sonra yangınlarda destek sağlama ondan sonra ne bileyim pandemi döneminde bir dayanışma e, oluşturulması. Bunları nasıl bir örgüt evet. yaptınız? Ondan sonra nasıl bir kültür oluştu? İşte onu kısaca anlatabilirsen çok sevinirim Süreniz de azalıyor zaten. Evet. evet. Ee, ondan, ondan muhakkak bahsetmem lazım. Öncelikle en kısa süreli en ciddi kazanımımız E, Giritli Parkı'nda bir kadın danışma merkezi de oluşturulması oldu. Bunu biz e, park kazanımından sonra e, forumlarımızı devam ettirdik. Kadın forumlarımızı parkta devam ettirdik. E, ve bu forumlardan çıkan kararlarla e, ilçe belediyesinde görüşlerimizi söyleyerek orada bir kadın danışma merkezi oluşturduk. Orada toplumsal cinsiyet e, rolleriyle ilgili, feminizmle ilgili, haklarımızla ilgili mesaj çalışmalar yaptık. Bu bir araya gelme, e, pandemiyle birlikte biraz yüz yüze görüşmeler azaldı ama bir e, WhatsApp grubu üzerinden Kadınlar olarak sadece kadınlar e, kaldı diyeyim e, bu sürekliliği sağlayan çünkü... E, işte Kanarnanlarmış tabii ki. Yani esnaf kendi içine çekildi. Baskıdan da e, dolayı da biraz e, çekilmek zorunda kaldı. E, zaten bir kadın mücadelesi yoğunlu yoğunluğundaydı. Mesela pandemiyle birlikte buradaki... E, e, Gıdaya erişimi çok fazla mümkün olmayan, eğitime erişimi, mümkün çocukları eğitime erişimi mümkün olmayan ailelere e, çok ciddi destek verdik, e, dayanıştık. Evet. E, ardından orman yangınlarında yine Manavgat'ta e, desteğe gittik. E, yine mahalleyle ilgili başka sorunlar olduğu zaman mesela anında örgütlenip e, bu taleplerimizi, e, şikayetlerimizi kurumsal düzeyde dile getirip, çok hızlı bir şekilde çözüm bulabiliyoruz. Ee, en sonunda 18 Eylül'de dünya e, temizlik gününde de hep birlikte parklarımızı temizledik. Yani e, o Giritli'nin e, bir aylık mücadele sürecinin bize e, katkılarıdır. Ve her anlamda da e, bir bilinçlenmeyle sonuçlandı öyle söyleyeyim. Bu süreçte de devam ediyor. Yani bitmiş değil. Evet. E, devam eden bir süreç. Ya yani kazanımı öyle Atmak lazım. Yani sadece park kazanımı değil, evet. çok farklı alanlarda da kazanımlar elde ettik. Evet, ben ona çok katılıyorum. Çünkü ekoloji kavram aslında e, çok geniş bir kavram. Yani e, evet. tüm toplumsal konuları, işte bir işçinin problemini, bir kadının problemini, hayvan haklarını, adil gıda erişimi birçok şeyi kapsayabilecek, çok rahatlıkla kapsayabilecek, merkezde yer alabilecek bir kavram. Hepsini birleştirebilecek. Onun için zaten mesela saydığın şeylerin hepsi aslında Giritli Park'ın ekolojik mücadelesi üzerinden şekillenen e, e, mücadele alanları ve ben Tabii. bunu yerelde olmasını çok önemsiyorum. Özellikle mesela yerellerin bu konuda pratik örnekler vermesi e, ulusal ve evrensel çapta çok daha güzel şeylere yol açar diye düşünüyorum. Onun için mesela pazar günü ben de Antalya Vegan Toplulu'nun pikniğine katıldım. Orada Tabii. da arkadaşlar bayağı kalabalık da epey vegan Zaten slogan şuydu, vegansan gel, değilsen kesin gel. Hani bir kaynaşma, buluşma birbirini et, olumlu yönde etkileme açısından. Orada da şeyi konuştuk, Hani Antalya'da bir ekoloji ağı da kurduk. Bu da çok güzel gidiyor şu anda. Bir sürü kesimden insanlar her mücadele alanında. Bunu bir bütünsel bir mücadeleye dönüştürelim. İşte vegan aktivistler, kadın haklar aktivistleri, LGBT'yi... Ondan sonra birçok alanda mücadele veren ekoloji aktivistleri, işçi hakları, aktivistleri falan bunları bir araya toplayalım. Böyle sosyal ekolojik bütünsel bir şey yapalım diye evet. düşündük. Ee, sen evet. ne dersin bu konuda? Zaten siz pratiğini yapıyorsunuz Gerçi Gürtü Evet, ökül evet. ökül. Biz e, pratiğini yapa yapa öğrendik bile bazı şeyleri. Ve zaman içerisinde de yaklaşık 4 yılı aşkın bir zaman geçti Giritli'den. Şunu e, her geçen gün daha çok görüyoruz ki yaşam alanlarımıza saldırılar devam edecek. Bu bitmeyecek. Aynen, aynen. Ve bizi belki çok daha zorlu e, günler bekliyor. Bizlerin hepimizin yani e, enerjimizi, umudumuzu, e, mücadele gücümüzü yüksek tutmaya ihtiyacımız var. Çünkü zaman zaman hepimiz yorulabiliyoruz. Umudumuzu kaybetme noktasına da gelebiliyoruz. Öyle bir şey olmalı ki belki bir kesim Enerjisi üstünde bir başkası onu ayağa kaldırabilmeli. o Öyle bir etken de var. Veya geçmişe bakıp ya burada da böyle olmuştu ama şunu yapmıştık, devam etmiştik, kazanmıştık. Yani bizim şu an en çok ihtiyacımız olan şey bence enerjimizi yüksek tutmak, bu saldırılara karşı umutsuz olmamak ve... Enseyi karartmamak. Her, tabii enseyi asla karartmamak. Herkes kendi alan içerisinde. Kendi alanına sahip çıkacak. Yani oturduğumuz yerde zaten evimizde oturduğumuz anda saldırı oluyor. Yani başka bir şey yapmamıza bile gerek yok. Benim çocuğumu götürdüm park benim elimden alınmaya çalışılıyor. Yani e, bu illaki herkesin başına gelecek. Kimse de benim mahallemde olmaz, benim e, şehrimde olmaz, benim yönetimim bunu yapmaz, benim partim bunu yapmaz dememeli. Hani bu partilerle de alakalı bir şey değil. Değil tabii ki Ve, evet evet. Yani o çerçevede düşünün, Ee, hiç kimse birbirini dışlamadan e, dışarıda bırakmadan veya ezmeye çalışmadan kendini hakim noktaya getirmeye çalışmadan eşit bir şekilde bu e, mücadele içerisinde yer almak zorunda. Başka türlü bu dayanışma gerçekleşmezse e, bence işlerim işimiz çok zorlaşır. Yani, yani yaşam alanlarımız da çünkü saldırı altında. Çok önemli bir şey yani bu. Evet, su gibi aktı geçti. Çok güzel konuştun, çok güzel <gülüyor> anlattın mahalleden birisi olarak hem de <gülüyor> aktivist olarak. <gülüyor> Mahallenin en önemli özelliği şeydi zaten. Hani sadece ekolojik aktivistlerin değil, ağırlıklı olarak mahalleden insanların katıldığı ve bu bize güzel bir sağlandığı bir şeydi. Ee, son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Senin e, dileklerinle kapatalım istiyorum. Sonra benim de müzik anonsum olacak. Biraz hani giritli evet. kültürle alakalı. Evet. Ben öncelikle valide bağda olsun şu anda e, yaşam için mücadele eden, sürdürülebilir bir yaşam için mücadele eden herkese güç, kuvvet diliyorum. E, umut diliyorum. E, i̇yi ki varız, iyi ki varlar. İnsanlar, e, herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Çok teşekkür ediyorum sana da bu fırsatı bana verdiği için. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. O zaman buradan Validebağ, evet. Akbelen Ormanı ve İkizdere'ye de birer selam gönderelim. Herkese selamlar sevgiler. <gülüyor> Dayanışmayla diyelim. Dayanışmayla. Evet, teşekkürler Serpil. Ee, sevgili dinleyiciler, e, Haris Aleksiyudan bir paçayla veda ediyoruz. Telli Telli parçanın ismi. 2 hafta sonra tekrar ekoloji politik programında bir araya gelmek üzere hoşça kalın. Ekoloji Politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan Mesunan Erol Malçık.